Cumanız mübarek olsun, sabahlarınız hayır olsun. Sizi e, Ilgaz dağlarından böyle e, kayak merkezi olarak yapılmış olan çok güzel bir yöreden her tarafa baktığınız zaman kartpostal manzarası gibi çamlarla, çok yüksek tepelerle süslenmiş çok güzel bir yerden arıyorum. Aile eğitim toplantısı münasebetiyle teknik eğitimci Ankara'daki Efendim eee Sermek mensubu kardeşlerimizin Türkiye'nin her yerinden çağırdığı ailelerin eğitim münasebetiyle burada toplanmışlar. Beni de konuşmaya çağırmışlardı. Çok güzel bir yer. Efendim e, çamları çok güzel, havası çok güzel. Kırmızı ve kara çamlardan, çok kıymetli çamlardan müteşekkir. Allah nazardan saklasın, korusun. Efendim bir e, güzel yöredeyiz. Ilkaz'ı eskiden beri severim. Ahaliyetini severim. Böyle konuşma yerimi ben biraz anlatmaktan zevk duyuyorum galiba. Siz de dinlemekten memnun oluyorsunuz. Böyle bir vaazdan öteye daha canlı bir takım hayallerle dolu oluyor galiba konuşma. Efendim burada bu güzel çamları görünce ben tabii orman yangınlarını düşünmemek mümkün değil. Üzülmemek mümkün değil. Bilhassa bizim güzel Ege'mizde Efendim Büyük orman yangınlarını, geçtiğimiz senelerde Gelibolu Yarımada'mızdaki bu, e, çok müthiş yangını hatırlarsınız. Yani ben fevkalade e, hassasım e, ormanları koruma konusunda. Burada bir şey duyunca e, yerli e, arkadaşlarımızdan, burada oturan, yöreyi tanıyan, halkın adetini bilen arkadaşlarımızdan bir şey duyunca bunu söylemenin bir vazife olduğunu Efendim bu çamlara karşı, bu manzaralara karşı, ılgaz dağlarına karşı bir görev olduğunu düşündüm. Burada bir adet varmış, e, köylüler, yerliler efendim, ateş yakarlarsa ateşi söndürmezlermiş. Ateşi söndürmek sanki uğursuzluk sayılırmış, ateş söndürmek törelerinde yokmuş. Onun için ateşi söndürmeden bırakır giderlermiş. Çok şaşırdım, e, yani insanlarda çok çeşitli töreler, adetler olabiliyor Evet bunun e, kökenini araştırırsa insan bir şeyler bulabilir, tahminlerde bulunabilir efendim. Evet. Ateş kolay yakılmıyordu eskiden. Yakma imkanları kolay değildi. Ateşi söndürmemek, e, bir parça canlı tutmak, sönecek gibi olduğu zaman bir odun daha atı vermek filan efendim düşünülmüş olabilir. Buradan da halkın hafızasına, efendim örfüne, adetine ateşi söndürmek iyi değildir gibi bir şey yerleşmiş olabilir ama acaba bu doğru mu değil mi? Güncel bir mesele olduğu için bu orman yangınları bu hususta bir hadis-i şerif okumak istiyorum size bugünkü boğazımda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağlam kaynaklardan rivayet edildiğine göre. Mesela sağlam kaynaklar neler? Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace. Bunlar kimdir? Beş meşhur hadis koleksiyonunun Yazarları olan çok büyük hadis önderleri alimleridir. Bir tanesi Ahmed ibn Hanbel. O da müslüde Ahmed ibn Hanbel isimli eseri yazmış kimsedir ki en büyük hadis Efendim kitaplarından birisidir o kitap 30 ile 40 bin arasında 36 bin kadar galiba 35 bin 36 bin hadis şerif ihtiva eden çok muhteşem bir eser. Hepsinden Allah razı olsun nurları sürurları. Efendim, ziyade olsun, kabirleri fûrnur olsun. Yeni e, Allahu Teala Hazretlerinin ikramları ruhları şad olsun, makamları daha âla olsun. Rivayet etmişler. E, çok sağlam bir rivayet. Daha başka rivayetler de vardır muhakkak. E, hadis kitapları araştırıldığı zaman görülür. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "La tetrukun ne fi buyut hine tenamun." La tetrukun düstnar. <gülüyor> Ateşi olduğu hal üzere yanık olarak bırakmayın. Nerede? Fîbüyütiküm. Fîbüyütiküm. Evlerinizde bile. Yani evinizde ateş yakmak için belli yer vardır, ocak vardır. Efendim. Ona rağmen, e, Hîn-e e, uykuya e, gittiğiniz zaman, uyumaya başladığınız zaman, uyku vakti gelince, uyumak istediğiniz zaman ateşi, efendim, öylece bırakmayın diye Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz evdeki ocaktaki ateşi bile söndürmeyi tavsiye buyuruyor. Neden? Ateş belli olmaz. Efendim için için yanar. Birden bir bir yerinden bir patlar. Çat diye bir ses efendim bir kıvılcım çıkar. Bir kıvılcım bir serveti yok eder. Bir evi kül eder. Bir ormanı efendim çıplak bir tepe haline Efendim bir ovayı bir çöl haline getiriyor. Ne kadar üzülüyoruz, ne kadar böyle yüreğimiz yanıyor. Efendim orman orada ceyide yandıkça biz burada kederden, efendim gamdan örüyor, ölüyoruz. Biz de burada yanıyoruz. Peygamber Efendimiz söndürün buyuruyor. Başka hadis-i şerifi vardır. Efendim gece yatarken neler yapması gerektiğine dair insanın Efendim işte e, su kaplarının ağzını kapatmasını tavsiye eder Peygamber Efendimiz. Ateşin söndürülmesini tavsiye eder. Bir takım tedbirler alıp ondan sonra uyumayı tavsiye eder. Bu evin içinde bile böyle olunca dışarıda rüzgara maruz yerde, açık yerde, korumasız yerde efendim yaygın yangının, ateşin yayılma imkanı olan yerlerde haydi haydi daha çok daha büyük önem teşkil eder efendim e, hani uğursuzluktur diye ateşi söndürmezseniz öyle büyük bir uğursuzluk meydana gelir ki yani insanın sülaleti bir araya gelse onu telafi edemez. Almanya'da bir e, duymuştum. Çocuk kibritle oynarken ormanı yakmış. Efendim diyelim ki 120 bin tane ağaç yanmış saymışlar takdiri olarak düşünmüşler ölçmüşler nasıl ölçtülerse şu kadar ağaç yanmış mahkemeye sevk edilmiş çocuk çocuk küçük suç ve ceza belli bir yaşta tabii efendim ceza verilebiliyor çocuk küçük olunca cezası efendim işte düşünülüyor başka türlü oluyor çünkü henüz efendim ehil ehil değil yani suça cezaya muhatap değil diye efendim kanunların şeyi böyle fakat hakim şöyle bir karar almış çok hoşuma gitti efendim 120 bin tane ağaç dikmeye mahkum etmiş o çocuğu yani 120 bin ağaç yakmış ise 120 bin tane ağacı dikeceksin diye mahkum etmiş ve bunu da polis kontrolüne bağlamış her gün ne kadar her yıl ne kadar ağaç diktiğine bakılacak vesaire sonuç itibariyle yaktığı ağaç kadar ağacı dikmiş olacak. Çok güzel bir şey. Yani e, insanın e, ormandan ağaç kesmesi gerekebilir. Efendim Köylünün kendisine mahsus yerden ağaçları kesmesi gerekebilir. Ben diyorum ki şahsen yani insan bir ağaç keserse beş tane ağacı dikmeli efendim yerine bire beş böyle daha fazla şey yapmalı. Ve ben temenni ediyorum ki efendim geçen hafta ee, yine böyle bazı güzel toplantılar için Toroslardaydık ve Kanseriden Toroslara giderken Toroslardan İstanbul'a gelirken İç Anadolu'muzdan geçtik İç Anadolu'muz çok efendim, ağaç bakımından e, mahrum kalmış bir kısım yani Toroslarda ağaç var Ilgazlarda ağaç var ama İç Anadolu'da ağaç kalmamış acaba eskiden de yok muydu eskiden varmış Tarih kitapları yazıyor ki efendim İstanbul'dan Şile'ye gidinceye kadar efendim sık ormanların arasından gidilirmiş, sonra kalmamış. Ben Ağrı'nın Patnos ilçesinde askerlik yapmıştım. Efendim her taraf çalı çırpıktı, ağaç yoktu. Dediler ki 100 sene önce, 80 sene önce yaşlılar biliyorlar buraları ağaç doluydu, ağaçlıktı. Şimdi ağaçlar yok. E, dikin, dikmiyor kimse yani kahvede oturuyorlar akşama kadar sevap kazanma vesilesi olan ağaç dikmeyi yapmıyorlar ne kadar yanlış bir şey yani insan gece gündüz Manisa tarzanı vardı bir adam meccut bir zat hemen işi orman ormanlarda gezmek şehre inmiyordu Koyuna ağaç dikermiş hemen böyle gazeteler onu anlatmışlardı e biz de böyle bir hamiyet sahibi olmalıyız yani biraz böyle gayret sahibi olmalıyız İçimizden bir birtakım duygular bizi tembel tembel oturtmamalı kahvelerde boş yerlerde oyun yerlerinde efendim kağıt oyunu tavla oyunu efendim bilmem e, bilardo oyunu vesaire ne oluyor yani bunlar spor da değil sporu anlıyoruz yani e, oyun tarzında olan sporlar insanın bedenini geliştiriyor tamam altın madalyaları aldıkça sevindi ahali efendim e, spora yönelik çalışmaları ben de e, temenni ediyorum yani Hatta diyorum ki arkadaşlarıma, bakın e, şehrinize uzak 30 kilometre yer bir yerde bir ucuz tarlayı alın, çıplak bir tarlayı alın, paranızla alın. Yeni dönüm, 50 dönüm, 80 dönüm, 100 dönüm bir yeri üç arkadaş, beş arkadaş birleşin, çıplak yeri alın. Tamam, bunu bir mimara bahçe mimarına efendim gösterin, serahcilere gösterin. Bu toprakta hangi ağaçlar yetişir? Mesela bu kasamonuya gelirken gördük. Bazı yerlerde hiç ağaç bitmiyor ama akasya ağaçları bitmiş. Ak akasya ağaçları bitmiyor ama ida ağaçları tutunmuş. İda ağaçları çok gariban oluyor. Çok çabuk büyüyorlar. O da güzel. Yani o aldığınız yerde hangi ağaç yetişiyorsa bir graider getirin. Şöyle çizik çizik meyle zıt olarak yatay yatay çizin. A ağaç dikme yerleri yapın. Efendim, oraları ağaçları dikin. 10 sene sonra orası ormanlık olur. Planlı şekilde de ağaçladığınız için belli yeri futbol sahası olur. Belli yeri voleybol sahası olur. Belli yeri koşu yeri olur. Tenis yeri olur. Ya efendim, Hatta diyorum ki yüzme havuzu yapın. Hanımlar için yüzme havuzu, erkekler için yüzme havuzu. Sporu teşvik ediyoruz. Ama tabii bunun için geniş alan lazım. Temiz hava lazım. E, temiz hava da ağaçlı oluyor, yeşillikli oluyor. Şehrin biraz dışında oluyor. Biraz efendim halkımızın e, miskinlikten, tembellikten kapalı yerlerde oturmaktan, kahvelerde efendim böyle tatsız, faydasız sıhhat bozucu oyunlarla vakit geçirmekten efendim kurtulması lazım. Hele hele sigaraya efendim e, çok üzülüyorum. Çünkü sigara çok tehlikeli bir madde. Efendim herkes de içiyor. Arabasının içinde içiyor. Arabayı kullanırken içiyor. Motorşiklete binmiş, motorşikleti sürerken ağzında efendim çoban e, sürüşünü güderken ağzında sigara her yerde sigara gördükçe yüreğin parçalanıyor. O da bir yangın. O da ciğer ciğerlerini yapıyor, içenlerin ciğerlerini kurum dolduruyor. Ciğerlerinin efendim e, cidarlarındaki ince efendim kılcal böyle bir takım pisküllerin hareketlerini öldürdüğü için ciğerlerin içine giren tozlar, kıllar dışarıya atılamıyor. Zifirle beraber e, sigaranın efendim ziftiyle zifiriyle birleşip. Ciğerin e, derin yerlerine birikmeye başlıyor. Artık ciğer ölüyor. Ondan sonra o ciğerin çalışmayan yerlerinden Allah korusun hastalıklar peydah oluyor. Öksürükler peydah oluyor. Nefes alamıyor. Sıhhati mahvoluyor. Yüzü sararıyor. Salıyor. Ufas karışıyor. Kırışıyor. yaygın bir afet. İnsanı yavaş yavaş öldürdüğünden de sigara içenler bunun bir öldürücü alışkanlık olduğunun farkında değiller. Farkına vardıkları zaman da iş işten geçmiş ciğerleri ağzına kadar zifil dolmuş oluyor. O sigaradan kurtarmamız lazım gençleri, alıştırmamamız lazım. Sigara içmek efelik değil. Efelik dağda efendim 10 tane 20 tane ağaç dikmektir. Hadi baba istersen kazma salla da efendim 10 tane ağaç dikti göreyim diye efendim efeliği kahramanlığı kabadayılığı, erkekliği efendim delikanlılığı başka yönlerde müspet yönlerde efendim ispatlamaları lazım. İnsanların böyle yanlış alışkanlıklarla, yanlış efediklerle sıhhatlerini yok etmemeleri lazım. Onun için siz de şu anda benim bu konuşmamı dinlediğiniz zaman efendim bulunduğunuz çevreye bakın. Anadolu'nun neresinden dinliyorsunuz beni? Camınızdan dışarıya bakın. Ağaçsız yerler varsa, yamaçlar varsa, Efendim, kimsenin beğenmediği, ekimin yapılmadığı yerler varsa oraları alın. Hazinenin ise ilgililerle konuşun. Efendim, Bir pazar gidip de bir ağaç dikecek kadar çukur kazamaz mısınız? Biraz yokuşa tırmanıp bir çukur kaz kazacak kadar, bir ağaç dikecek kadar bir gayretiniz olmaz mı? Aile beş kişi ise beş tane çukur kazsanız, beş tane tohum ekseniz, beş tane fidan dikseniz, efendim, o çıplak yamaçta efendim, beş tane ağacınız olacak. 3 e, hafta, 4 hafta can suyu denilen böyle ilk hastalarda su önemli. Gidip doğruya efendim bidonlarla hepiniz birer bidon alıp da birer bidon bu diktiğiniz filanın dibine dökemez misiniz? Onun su su ihtiyacını karşılayamaz mısınız? karşılarsınız. Efendim o halde ne olur? Bir iki sene sonra işte benim şu karşı amaçta beş tane ağacım var. Eğer iki, şare, iki tane dikerseniz 10 tane ağacım var. Üçer tane dikebilirseniz hani yarışın kendinizle birbirinizle baba desin ki ben 10 tane dikebilirim ben babayım. Çocuk desin ki baba ben de 5 tane dikerim. Hanım desin ki ben işte ne yapayım? size yemek yapıyorum. Kır şefaatının köftesini, dolmasını hazırladım. Ben 1 tane dikerim. Neyse. Yani bir köşe şöyle ağaçlanır. Ağacın gölgesinde birisi oturduğu zaman bile ağacı diken, diken insan sevap kazanır. Vefat etse bile sevabı ona gider. Ağaç insanın sevap gelirini devam ettiren bir e, sadaka iccaretedir. Meyvasından efendim yeseler kuşlar, efendim insanlar, çeşitli mahluklar oradan ağacı diken sevap kazanır. Dallarının kuruyanlarını kesseler, ısınsalar efendim sevap kazanır. Efendim hava temizleniyor. Efendim havadaki e, şeyleri filtre gibi süzüyor efendim e, ağaç çok kıymetli bir dost ağaç. Orman çok güzel. Çok güzel bir e, efendim e, varlık e, memleket için. Yalnız ormancılara bir tenkidim var benim. Efendim çok kızıyorum. E, kızgınlığımı da efendim e, sizin huzurunuzda ilan ediyorum. Efendim e, yazmışlar. Ormansız yurt vatan değildi. Peki ne yapalım? Ormansız yerleri düşmana mı verelim? Yani ne kadar e, tatsız, saçma bir e, vecize dünya ama yani bizim çölüyle, kayalığıyla, ağacıyla, efendim ağaçsız yeriyle her tarafı vatanımız. Dedemizin efendim kan döktüğü, şehit olduğu, efendim Allah rızası için cihad ettiği böyle bize emanet bıraktığı her yer vatanımız. Çöl de olsa, kaya da olsa, bataklık da olsa efendim hiç ot bitmese bile vatanımız. O sözü mutlaka değiştirmeleri lazım ormancıların. E, yani vatan her taraftır. Efendim çöl de olsa vatandır. Bir zaman geliyor çölün de kıymeti anlaşılıyor. Efendim bilmem kazıyorsunuz, sondaj yapıyorsunuz efendim altından petrol fışkırı veriyor. Yani çölleri bizim değil diye bırakmak olabilir mi? Efendim bunu bir başka şekilde ifade etmek lazım. Yani duygusunu e, duygusunu doğru kelimelerle doğru ifade edebilmesi lazım. Ormancı kardeşlerimizin efendim sözlerinin. İşte demeli ki hani ağaçsız olduğu zaman vatan güzel değildir filan desin. Vatandır ama yakışık almaz, çıplaktır, yoksuldur, titremektedir filan desin. Başka bir şekilde o duygularını ifade etsin diye düşünüyorum. Gelin bugün bizim Ilgaz'daki bu şeyimizin sonucu hatırası olsun. Söz verelim böyle sanki birbirimizin ellerinden üstüne ellerimizi koymuşuz da ant içiyor gibi. And içelim söz verelim ağaç dikme mevsimi sonbahardır sonbaharda ağacı dikerseniz kışı geçirince ilkbahara kadar ağaç gayet güzel yerini sever yerine hazırlanır ilkbaharda çok güzel filizlenir büyür Efendim şu zamandan başlayalım bir kere ilk önce aklımıza ağaç dikme niyetini yerleştirelim Efendim Anadolu'da çıplak bir tepe bırakmayacağız efendim ağaçsız bir yer bırakmayacağız Efendim, e, itirazınız duyar gibi oluyorum. E, Karadeniz sahilleri İstanbul'la Şile arası eskiden ormanmış. Bıraksak yine orman olur. Çünkü orada yağışlar iyi. İç Anadolu'da Dolu'da durum öyle değildir. İç Anadolu kurak orada ağacı nasıl yetiştirebiliriz diye düşünebilirsiniz. İtiraz edebilirsiniz içinizden. Sanki o itirazları duyur, duyar gibi oluyorum. O hoca kurnazlık yapıyor da. Ağaç bitecek kendiliğinden efendim yeşilecek yerleri söylüyor. Hayır. Ben başka yerde söyleyeyim size. Borlu bir dostumuz e, anlatmıştı. Biliyorsunuz Aksaray'dan geçersiniz. O Hasan Dağının yanından, o muhteşem Hasan Dağının yanından kıvrılarak Nide'ye Bor'a doğru dönersiniz. Efendim, o Hasan Dağı büyük ölçüde yüzde 98, yüzde 99 çıplakta bir iki yerinde şöyle bir yeşillik görüyor insanın. E, yüreği parçalanıyor. Yol boyu çıplaktır. Efendim midyeye varıncaya kadar iki tarafta işte biraz Nide'ye e, poraya yaklaştığınız zaman yolun kenarlarında evler efendim köyler. Köylerin yanında da birkaç tek tük ağaç görebilirsiniz. Ama o Hasan Dağı'nı anlatıyor oradaki arkadaşlarımız. O dağları anlatıyorlar. İnsanların bir insanın kucaklayamayacağı kadar kocaman kocaman kökler var oralarda diyorlar. Demek ki eskiden ağaç varmış insanların kuşatamayacakları kadar birkaç tanesini el ele tutup kuşatacağı kadar muazzam muhteşem ağaçlar varmış o ağaçlar gitmiş o ağaçlar nereye gitmiş Tabii bir e, inşaat sanayine gitmiştir eskiden çimento olmadığından inşaatlar taşla efendim, ağaçla yapıldığından hatta taşla yapılan e, binaların bile iç e, satıhları Efendim döşemeleri tavanları kapıları pencereleri ağaçtan olduğundan ağaçlar keresteler bu işte kullanmak üzere ağaçlar kesiliyordu burada zayi oluyordu dalları yakılıyordu işte kışın başka yakıt da bilinmediğinden ağaçlar yakıla yakıla ormanlar böyle e, azalmış oluyor şimdi yakıt yerine kömür geldiğinden efendim inşallah her tarafa doğal gaz gelir Kömür de çünkü havayı çok kirletiyor. Daha temiz olmasını temenni ediyoruz. İnşallah şu İran'la anlaşma yapılır da doğalgaz oradan da gelir. Efendim bilmem Cezayir'den de gelir. Başka ülkelerden de gelir. Rusya'yla anlaşma yapılmıştı. Borular döşenmişti zaten Trakya üzerinden. Ülkemizde yakıt için ağaç kesmek meselesi kalkar. Ondan sonra bu plastik pencere doğrama kapı çıktı. Onu da çok ben böyle sevinçle karşıladım şahsen hatta bizim bir böyle nafize plastik kapı pencere fabrikası da kurduk bu işi sevdiğimiz için. Böylece kapı pencereye de ağaç harcaması azalmış oluyor yakıta azalmış oluyor efendim. Şimdi e, ağaçları koruyacak, geliştirecek, başka tedbirler almamız lazım. Şimdi ne oluyor tabii? Eskiden ormanlık olan yerlerde kocaman ağaçlar kesile kesile. Bu sadece Türkiye'de değil. Televizyonlarda seyrettiğimize göre dünyanın her yerinde böyle oluyormuş. Geçen ay, geçen ay bir e, televizyon programında gözlerimle gördüm. Yani şöyle e, e, bir efendim kule kadar geniş ağaç. Böyle son derece büyük ağaçlar, böyle Avrupalı e, kimseler gelmişler, Efendim, böyle çatır çatır en son modern cihazlarla kesiyorlar. Koca bir ağaç uzaktan devrilişini gösteriyor. Muhteşem, Yani belki 100 metre boyundaki ağaç gümbür gümbür devriliyor. Tabii ağaçlar kesile kesile sonunda o köyler yaşanamaz hale geliyor. Yerliler arkalarına bakarak artık bir daha burada oturamayız. Yağmur kalmadı, bereket kalmadı filan diye lanet ederek kendi kendilerine e, ters sözler vererek kalkıp gittiler. Efendim o programda Afrika'daydı. Yani korkunç bir ağaç katliamı Afrika'da olmuş o muhteşem ağaçlar. Yüzyıllarda yetişen ağaçlar oralarda kesilmiş. Avustralya'yı gezdik orada gördük. Mu muazzam alanlar efendim ağaçlar kesiliyor. O kalüptüs ağacı filan diye açılıyor ve ormanlar azaltılıyor. Halbuki ormanların çok büyük faydası var. Bu bakımdan gelin söz verelim. Efendim, e, bundan sonra ömür boyu her birimiz her yıl 3 tane 5 tane ağaç dikeceğiz. Anadolu'nun ziraate uygun olmayan beğenilmeyen yamaçlarını dahi ki zaten ziraate uygun olan yerlerini de kullanmamız lazım. E, i̇lgililerden rica ediyorum. E, siz de baskı yapın. efendim. E, bu şimdi anlattır. E, Akşam çok değerli bir konuşmacı siyasetçi burada bilgi verdi, konuşma yaptı. Sivil toplum dediğimiz dernekler, vakıflar, efendim ihtimali gruplar, dini gruplar, tarikatlar, bunlar diyor toplumun e, çok kıymetli varlıklarıdır. Bunların ön göstermesi, baskı yapması lazım, yönlendirmesi lazım, e, yöneticileri. E, siz de yönlendirin, bakın tarım alanlarına. Fabrika, ev, bina yapılmasın, Bursa'nın yeşil ovası kiremitle dolduğu gibi olmasın, yeşil ovalar yeşil kalsın, Efendim, kayalık yerler, yamaçlar planlanıp evler oralara yapılsın, Efendim, tarım alanlarının zaten tahrip edilmesini istemiyoruz, bu hususta daha ciddi tedbirler alınsın, fiilen uygulansın, yani tedbir alınıyor da söz olarak uygulanma yapılmıyor. Ama bunu halk şey yaparsa, benimserse hayır buraya bir şey yaptırmayız. Burası yeşil kalacak, tarım alanı kalacak derse o zaman kanunlar da işler. Kanunlar var galiba ama işlemiyor. Efendim, e, tarım alanlarını koruyalım. Bir de tarım alan olarak kullanılamayan yerleri ağaçlandırma. Uzmanlarla konuşalım. O yamaçta hangi ağaç yaşar? Hangisi daha efendim karlıdır, verimlidir? Onları dikelim ve böylece Efendim e, şeyden <gülüyor> ülkemizi koruyalım, sevap kazanalım. Vefat ettikten sonra da efendim böyle arkamızdan kabrimize nur yağsın, sevaplar gelsin, defterimize melekler sevap yazsın, sevap yazsın. Ahirette yüzümüz gülsün. Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda Mahkeme-i Kübra'da efendim e, yüzümüz gülsün, sonuç güzel olsun diye bunu temenni ediyorum inşallah önümüzdeki günlerde beni dinleyen Efendim e, derneklere bağlı kardeşlerimiz de bu hususta zaten yap, yapıyorlardı. İşte orman tesisi efendim, ağaçlandırma çalışmalarını yapıyorlardı bizim çevre ahlak kültür derneklerimiz. Onlar da tekrar efendim uya, e, e, teyakkuz haline geçsinler. Alarm diyorlar ya, e, alarm geçsinler, teyakkuz haline geçsinler. Yeniden şu ağaçlandırma işine başlayalım. Şu ılgazlar gibi her tarafı efendim derece e, güzel ormanlarla dolduralım. E, aynı sayfada bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. E, tabii konu değişecek ama konunun değişmesi de monotonluğu efendim şey yaptığı için e, ortadan kaldırdığı için hoşa gidebilir. Tabii biliyorsunuz e, bazı şeyleri bilgileri e, biz biliyoruz. E, fakat e, onun bir e, başka yönden anlatımı oluyor. Efendim o noktada Ha bak işin bu tarafı da böyleymiş diye, efendim bilgilenmiş oluyor, soruşturma gidiyor. Sanıyorum bu hadis şerip e, size böyle bir etki yapacak. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: La tecalluni ke kadehir rakip, icallu ma ehul fi kadehhi, fanihtaje ilehi sherbehu ve illa sabbehu icalluni fi evli kelamikum ve emsathi ve ahirihi diyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu ahten bu e, hadisi şerif e, o e, sahabi tarafından rivayet edilmiş. Peygamber Efendimizin bize bir tavsiyesini dile getiriyor bu rivayet. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki La tecaluni beni yapmayınız ke kadehir rakip yolcunun su kabı gibi kadehi gibi e, kullanmayınız. O tarzda beni e, o duruma düşürmeyiniz diyor. İzah edeceğim. Ne demek? Yolcunun kadehi su kabı gibi yapmayınız beni diyor Peygamber Efendimiz. Kendisi de izah ediyor zaten. Hadisin devamını okuduğumuz zaman anlayacağız. Yolcu yapar? Fe inih tace ilehi şeribehu su kabına e, matara diyoruz ya matara nereden geliyor? Efendim taharet kökünden ismi alet bu matara Mithara efendim veya efendim e, işte o kökten bir kelime ne demek e, yani temizleme suyunu taşıdığı şey demek insan alkol alıyor yüzünü temizliyor elini yıkıyor filan işte o mithara yani mithara olmuş sonradan biraz aşınmış kelimenin harfleri efendim e, yolcunun bir su kabı vardır ağzı kapatılabilir efendim eskiden de vardı bu e, Arabistan'da da vardı. E, o zaman maden yoktu da su taşımak için kırba dediği şeyler vardı. E, kırba yoktu da tulum dediği efendim su kapları vardı. Efendim böyle içine suyu doldururlardı. Ağzını ipte sıkıştırırdı O zaman e, su şey yapmazdı. Böyle efendim deriden su kapları falan vardı. Şimdi yolcu su kabını alır yanına ne yapar? E, buyuruyor ki efendimiz "Fe ile hişerebahu. Suya ihtiyacı olursa" Lıkır, lıkır efendim kabını e, eline alır, ağzını açar. E, eğer e, iple bağlamışsa ipini gevşetir. E, bir şey tıkamışsa efendim, ağzına böyle e, suyun çalkalanıp dışarı e, akmasını engelleyecek bir şey tıkamışsa onu açar. Efendim, kaldırır, içer. Efendim, e, ihtiyacı olduğu zaman içer. Ve illa sabbehu. Eğer içmezse ee, o zaman e, ne yapar? Yolun sonunda içmedi döker. Suyu ihtiyacı kalmadığı anda döker. Yani işine yaradığı zaman ihtiyacı olduğu zaman içer e, aksi takdirde döker. Siz beni bu durumda yapmayınız. Ee, ihtiyaç olduğu zaman efendim hatıra gelen bir insan olarak benimle ilginiz öyle olmasın demek istiyor. Ve Açıkça söylüyor Efendimiz Fasih idi yani Fasih açık konuşan karşıdakinin Efendim kolayca açıkça anlayabileceği şekilde konuşma meziyetine sahip olan insan ee, Söz de Fasih olabilir kelime de Fasih olabilir cümle de Fasih ola olabilir konuşmacı da Fasih olabilir Sözün Fasih olması tam açıkça Maksadı ifade etmesiyle, cümlenin fasih olması tam açıkça efendim, ne demek istendiğinin anlaşılmasıyla olur. Yani sen ne demek istiyorsun demeye lüzum kalmaz, açık bir söz. Ee, i̇nsanın fasih olması yani açık konuşan, kolay anlaşılabilen, tereddüt edilmeyecek şekilde muradını, maksadını karşı tarafa aktarmasını başaran, güzel konuşan insan demek Peygamber Efendimiz. Efsahul Arap idi. Yani Arap kavminin, Arapça konuşan insanların en fatihi idi, fesahat tikelama sahip idi ve sözleri insan sözlerinin en üstünü idi, İnci gibi, elmas gibi idi. Açık konuşurdu. Bir benzetme yapıyor. Neden benzetme yapıyor? Benzetmeler dinleyenlerin hatırında iyi kalır da onun için yolcu matarasına suyu doldurur, ihtiyacı varsa kullanır olmazsa. İşin sonunda döker, evine girer. Suyun olduğu yere gelince kullanmaz yani onu. Öyle yapmayın. İc'alûni fi evveli kelamiküm. Söze başladığınız zaman bana salatu selam getirin, beni anın. Ve vasatihi, sözün ortasında da söz düşürün, beni anın. Ve ahirihi, sözün sonunda da beni yad edin anın, hatırlayın diyor. Biz galiba heyecandan efendim bugün sözümüze başlarken buna riayet etmedik mesela bundan sonra inşallah riayet ederiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi çöze başlarken anmak lazım çöze besmeyleyle başlamak lazım sonra allah Teala hazretlerine hamd etmek lazım yaradanımız o her nimetimiz ondan hayatımız ondan dönüp onun huzuruna varacağız Efendim. Allah'a hamdü senalar etmeliyiz ondan sonra peygamber efendimize salatu selam getirmeliyiz öyle başlamalıyız bütün eski alimler, müellifler kitaplarına, sözlerine hatta şiirlerine böyle başlamışlardır. Efendim, kitapların tertibinde e, kesin olarak bulunan bölümler bunlardır. Besmele, Hamdele, Salvele efendim, başta bulunur. Ondan sonra ashabına da tabi Peygamber Efendimizin salatü selam getirilir. Ve sonunda da Efendim e, subhanerabbüke rabbil izzetamma yasifun ve selamun elhamdülillahi rabbil alemin ayetlerini okuyoruz. E, bunun içinde salatü selam da var. Allahu Teala Hazretlerine hamdü sena da var. Sonunu böyle bitirmek de e, güzel. Ama demek ki arada da fırsat düşürdükçe anacağız. Gerçi biz arada andık. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş filan diye. Peygamber Efendimizin adını andığımız her yerde en kısa hiç olmasa aleyhisselam dememiz lazım. Veya sallallahu aleyhi ve sellem dememiz lazım. Veya daha güzel, daha uzun, daha makama, mekana, sözün akışına uygun bir şekilde e, şu, ismiyle beraber salatu selam getirmemiz lazım. Dedelerimiz, ecdadımız, büyüklerimiz Allah nur içinde yatsınlar. Hepsinden razı olsun. Bize bunu öğretmişlerdir. Biz böyle bir mübarek zatın adının parçası gibi onun arkasından duasını yaparız. Mesela Nuh deriz. Nuh şöyle yapmış demeyiz. Yani o senin askerlik arkadaşın mı? Niye öyle ismini öyle kullanıyorsun deriz. Nuh aleyhisselam deriz. Aleyhisselam ne demek? Ona selam olsun demek. Yani bir dua, bir temenni Allah'tan onun için bir hayır istemek oluyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam veya sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bir peygamber efendimize dua etmek var. Bir de onun aline, ashabına, etbağına, cümlesine dua etmek. Ona tabi olan, onun sevdiği, onu seven insanlara dua etmek var. Salahdü selam efendim böylece olmalı. Demek ki konuşmalarımıza besmeleyle, hamd ile ve bilhassa Peygamber Efendimiz'i de anarak başlamamız lazım. Ortasında da Peygamber Efendimiz'i iade etmemiz lazım. Sözün sonunda da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yad etmemiz lazım. Bunlar yapılmazsa efendim yanlış olur, eksik olur, kusurlu olur işler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e insan bir defa salatu selam ederse efendim Allah ona on tane e, lütufta bulunur ikramda ihsanda bulunur rahmetini bahşeder salatu selam getiren mahrum kalmaz efendim e, ve mutlaka hayırlara vesaireye efendim mutlaka nail olur tabi Peygamber Efendimiz'e de kişinin salatü selamı götürülür, melekler tarafından bildirilir. Ya Resulallah sana filanca beldeden falancanın oğlu falanca veya filancanın kızı filanca salatü selam eyledi. Tebliğ ediyorum diye melekler efendim nurdan tabaklar içinde Peygamber Efendimiz'e salatü selamı götürür, tebliğ ederler, bildirirler. Çok kısa bir anda derhal bildirirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben bana salatü selam getirilince Salatü selam getireni adıyla, sanıyla, memleketiyle bilirim, bileceğim buyuruyor. O kabrinde tabii efendim haydır, e, diridir Efendim Allah Teala Hazretleri e, her şeye kadirdir. Efendim o salatü selamı alır. Alınca ne yapar? Mukabele eder. O da e, Salatü selam getirene dua eder. Böylece Resulullah Efendimizin duasına mazhar olmuş oluruz. Sevgisine mazhar olmuş oluruz. Teveccühüne, iltifatına mazhar olmuş oluruz. Evet, iki hadis-i şerif okuduk. Gelin bir hadis-i şerif daha okuyalım. Sohbetimizi öyle tamamlayalım. Üç olsun en aşağı. Efendim bir şey ikilendi mi üçlenir diye bir söz var. Ona uyalım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan bir hadis-i şerif. La tebde'u bil kelami kableselam. Ve men bede'üküm bil kelami kableselam. Gelati bu. Bu da selamla ilgili bir hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz yasaklıyor. Efendimiz ne diyor? Nehiy etmek derler yasaklamaya. La tebda'u bil kelami kable's selam. Selamdan önce konuşmaya başlamayın. Yani patla da konuşmaya girmeyin. Önce selam verin. Yani bir insan bir insanın yanına gittiği zaman veya bir grup öteki grubun yanına geldiği zaman ilk önce ne yapacak? Önce selam. İlk vazife selam. Selam verecek Konuşmaya ondan sonra geçilecek. Hemen kapıyı çalıyor tık tık tık. Bir deyince içeri giriyor. Ondan sonra şöyle oldu böyle oldu filan. Ee, hemen söze başladı. Bu böyle uygun olmadı. Bu hadis-i şerife uygun olmadı. Ee, bir arkadaşımız anlatmıştı. Malezya'ya gitmiş. Orada rektör İngiltere'den tanıdığı arkadaşıymış. İşte çok birbirlerinin boyunlarına sarılmışlar. Neydi o günler diye. Terebeliklerini almışlar. Oturdukları sırada Rektör, üniversitenin e, reisi efendim. Kapı çalınmış, içeriye bir öğrenci girmiş. Hocam şöyle oldu, böyle oldu filan deyince çık dışarı demiş. Çık dışarı. Çocuk şaşırmış tabii, anlamamış. Demiş ki çık dışarıya. Kapıyı kapat. Tekrar kapıyı çal. İçeri gelince selam ver, öyle başla demiş. Demek ki şey, üniversitenin reisi olan profesör, Malezyalı profesör demek ki bu hadisi şeriti biliyor. Yani konuşmaya selam vermeden başladığı için, işi başından başlattırıyor. Dışarı çıkarttırıyor. Tekrar usulüyle girsin diye. Çocuk öğrensin diye. Efendim bir şey bu. Tabi hocalar, efendim üstadlar, talebelerini yetiştirecekler. Efendimizin emri böyle. Söze selamdan önce, söze başlamayın. Önce selam verin, ondan sonra başlayın demek yani. E peki, birisi yanlışlık yapar, böyle başlarsa hemen ve de eküm bil kelamı kables selam kim Size selam vermeden söze başlarsa fedatüciyi buhu ona karşılık vermeyin. Susun cevap vermeyin. Anlasın yani es Esselamu Aleyküm demedi hemen söze başladı susun. Anlasın selam versin önce ondan sonra efendim size onun cevabını verin. Çünkü selam e, Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Manası çok derindir. Hem dünyaya ait temennileri ihtiva ediyor. Hem de ahirete ait temenniler ihtiva ediyor. Yani siz bir insana selam verdiğiniz zaman onun cennetlik olmasını bir de istemiş oluyorsunuz aslında. O kadar derin bir manası var. Onun için günaydın, tünaydınla efendim karşılanacak bir şey değil. E, Esselamu Aleyküm demek. Çünkü Arapçadaki esselam e, çok derin manaları olan e, bir e, kelimedir. Onu, onun yerini tutmuyor öteki kelimeler. Onun için Esselamu Aleyküm demek lazım. Efendim Arap miyim? Hayır. Bu artık Arap selamı olmaktan çok da üstün dini manası olan, sevabı olan, efendim insanın Allah'ın rahmetine ermesine sebep olan dini bir görev. Yani ezan gibi namazdaki Fatiha gibi allah Ekber gibi, Sübhanallah gibi bizim olan, dini yönden bizim olan bir şey. Onun için Esselamu Aleyküm denilecek. Önce selam Nezaket de böyle, zarafet de böyle, dindarlık da bu şekilde. Önce selam verilecek, selamdan sonra konuşmaya usulüyle başlanacak. Efendim, onun için bazen bakıyorum hoşuma gidiyor, toplantılarda böyle canlı ateşli hatipler, kardeşler çıkıyorlar. Sizin selamların en güzeli olan e, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye başlıyorlar. Tabii herkes sevgiyle Aleyküm Selam ve Rahmetullah diyor. Dün e, sohbet ediyorduk e, şeyde, kadın çayır diye bir mesire yeri var efendim, piknik yeri değil, mesire yeri var efendim, geniş efendim. Orada e, anlatıyorduk, e, bizim cefakeş polis kardeşlerimizi çok seviyoruz, yani çok sevmeye başladık doğrusu, e, efendim çok da mazlum durumdalar efendim. E, onlar e, bizim arkadaşımızı arabayı öne e, e, Çürüp getirmişler diye o çayıra. İşte orada dedi ki ya Uğur'la hemen gittiler ağırlayamadık yani ikramda bulunamadık falan dedik. Böyle onlar hakkında konuşma başladı da efendim, bizim bir arkadaşımız anlatıyor. Polis beni durdurdu diyor yolda diyor. Ben diyor camı açtım. Esselamu Aleyküm e, Memur Bey dedim diyor. E, çok güzel selam verdin geç dedi diyor. Efendim bizi geçirdi diyor. Elhamdülillah. Böyle tatlı hatıralar anlatıyor. Ee, konuşmalarımızı, karşılaşmalarımızı selamla başlatalım. Konuşmayı ondan sonra yapalım. Efendim işlerimize besmele ile başlayalım. Allah'a hamdü senalar edelim. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e selatü selamlar edelim. Sadece efendim yolcunun ihtiyacı olduğu zaman su içtiği gibi efendim Peygamber Efendimiz'i böyle bir yerde alıp da sonra unutmayalım. Sözün başında da ortasında da sonunda da Efendim, e, Peygamber Efendimize selatü selam getirelim. Peygamber Efendimizin yolunda yürüyelim, sünnetine uygun hareket edelim. Çünkü Peygamber Efendimizin çok güzel tavsiyeleri var. Ağaç dikmekle ilgili tavsiyeleri de var. E, onu da okuduk. Efendim, ağaçla ilgili efendim şeylerini, e, yangın çıkmasın diye ateş söndürmekle de ilgili hadisi şerifini okuduk. Artık kasabanın ve çevresindeki kardeşlerimiz bu konuşmamı dinleyen kardeşlerim kendilerinin ecdattan gelme, o kanaatlerini düzenleyecekler, düzeltecekler. Yani bu e, burada uygun değil. Ormanda ateşi e, yanık bırakırsam ben gittikten sonra bu kocaman bir yancın olur diyecekler. Hadis-i şerife uyacaklar. Bir insanın bir hatasını anlayıp da hatasından dönmesi çok büyük fazilettir. Allah çok sever hatasından dönen, doğruya gelen kulları. Biz de kötü adetlerimizi ata ata faziletli kamil bir insan olacağımız için her gün hatalarımızı düşünüp hatalarımızdan kurtulmaya çalışmalıyız. Güzel huyları adetleri edilmeye çalışmalıyız. Sonunda da şöyle efendim ben ne derse hep en güzel şey o gibi geliyor. Kaymaklı kadeyif falan diyorum. Kaymaklı kadeyif gibi lokum gibi efendim tatlı, sevimli, efendim geçimli, Allah'ın sevdiği kullarının sevdiği, güzel huylu, faydalı efendim Müslümanlar oluruz. Allah da sever, dünyamızda bahtiyar olur, ahiretimizde e, mutlu olur, iki can saadetle nağacı olur. Allah Teala Hazretleri sizi sevdiğim kullarından eylesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin, hem dünyada hem ahirette sevdiklerimizle beraber bahtiyar eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin valihi ve sahbihi ve men bi ihsan ve ahir davana enil hamdü lillahi rabbil alemin.